Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu Kur'an ve sünnette Muharrem ayı ve Muharrem ayının fazileti bu ayda yapılması gerekli ibadetler ve bu ayda yapılan hatalı ve yanlış davranışlar yani bidatlar. Konumuz bu olacak. <gülüyor> Allah Azze ve Celle bazı zamanları mekanları, halleri sair zaman, mekan ve hallerden faziletli ve bereketli kılmıştır. Bu Kur'an'da ve sünnette bize bildirilmiştir. Muharrem ayı da Allah Azze ve Celle'nin kendisine fazilet, ayrıcalık, hikmet ve bereket bahşettiği zamanlardan bir zamandır. Yani bir aydır. Rabbimiz Azze ve Celle kutsal kelamında Tevbe suresi 36. ayeti kerimesinde Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Buyurmuştur. Haram aylar, hani domuzun eti gibi haram ay, öyle anlamayın. Ne, ne olacak? Haram ayın manasında e, açıklayacağız. Haram aylar, hürmete layık olan sair aylara nispetle Allah tarafından kendilerine bir kutsallık bahşedilen aylar manasındadır. Bu aylarda savaşmak Allah Azze ve Celle ne yapıyor onları bildiriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da isimlerini söylüyor. Bu aylarda savaşmak, çapulculuk yapmak, kan dökmek, hırsızlık yapmak, başka aylarda bu işler yapmaktan daha çok günahlı ve özellikle yasaklandığı için bu ayı, bu ay, bu ismi almıştır. Yani haram aylar ismini almıştır. Bu haram aylar, şimdi dikkat edin, zilkade, zilhicce içinde bulunmuş olduğumuz Muharrem ayı ve recep aylarıdır. Kardeşlerim gün ve ay hesabıyla bugün Muharrem ayının ikisidir, yarın üçü olacak inşallah ki aşure günü. Öncesi ve sonrasıyla tutacak olduğumuz orucu da ona göre ne yapın? Hesaplayın. Cuma günü ayın biriydi. Bugün ikisi Allah'ın izniyle yarın ne yapacak? Üçü olacak. Evet. Muharrem ayı hicri takvim başlangıcıdır. Ve hicri senenin birinci ayıdır. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu hususta Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis bize ne yapıyor? Naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Orasıdır. Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi Allah azze ve cellenin ayı olan Muharrem ayı orucudur buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu hadis-i şerif Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Dârimi, İbn-i Hibban, İbn-i Hüzeyme, Beyhakkî, ve Ebu-i Alân'ın müsnedinde, Ahmet'in rahimahullah müsnedinde ve El-Elvânî'nin rahmetullahi aleyh El-İrvası'nda mukayyet olan bir hadis. Evet. Ebu-Katâ'da radıyallahu anh'u şöyle buyuruyor. Resulullah aleyhisselam bize buyurdular ki Allah'ın celle şanuhu Aşure günü orucuyla ondan önceki yılı bağışlamasını şüphesiz ki umarım. Yani Aşura günü tutulan oruç ne yapıyormuş? Ondan önceki senenin günahlarına kefaret oluyormuş. Bunu da i̇bn Mace Mace ne yapıyor bize? Rivayet ediyor. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'dan sonra hiçbir günün diğerinden daha faziletli olduğunu araştırmazdı. Ramazan'dan sonra hiçbir günün diğer günlerden daha faziletli olduğunu araştırmazdı. Mümkün mertebe her vesileyle oruç tutmaya çalışır ve teşvik ederdi. Ancak Ashura günü hariç, Ashura gününe özel özen gösterirdi. Tabarani rahmetullahi aleyh, bunu e, Mu'camul awsatta ne yapıyor B bildiriyor. Tergib ve terhible de var. Yine Abu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam aleyhi şöyle buyurdular diyor. Kim Aşure günü oruç tutarsa o kişinin bir yıllık günahı bağışlanır. Selamünaleyküm. Vallahi selam Yine Tabarani'nin rahmetullahi aleyh Mecmau'l evsatında tergib ve terhibde bu hadisini yapabiliriz bulabiliriz <gülüyor> yine Ebni Beyy binti Muavviz radıyallahu anha şöyle dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşure gününün sabahında ensar köylerine haber gönderip şöyle buyurdu her kim iftar ederek sabahladı ise günün geride kalan kısmında oruç tutsun. Yani bugün aşure haber gönderiyor. Kim bugün de bir şeyler yediyse dahi ne yapsın? Akşama kadar sanki oruçlu gibi davransın. Her kim de oruçlu olarak sabahladı ise, yani hiçbir şey yemedi, içmedi, oruçlu olarak sabahladı ise aleyküm ve rahmetullah, orucuna devam etsin. Burada Resulullah Aleyhisselam Aşura günü tutulması gerekli olan orucun ehemmiyetini bildirmek için velev ki diyor adam bir şeyler yiyip içmiş olsa dahi bugünün hürmetine ne yapsın akşama kadar oruçlu gibi bulunsun. Evet. Erbuye bint Muaviz radıyallahu anha şöyle dedi. Biz bundan sonra Aşure günü orucunu tutardık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar e, bunun ne yapıyor? Hikmetini, bereketini, kerametini bildiriyor. Sahabe-i kiramın buna bigane davranması düşünülemez. Bırakın sahabe-i kiramı bugünün alelade bir Müslümanı dahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu duyduktan sonra Aşure gününü oruçsuz geçirebilir mi? Geçiremez eğer kafası çalışıyorsa. Evet bu da Bukhari, Müslim ve Ahmed ibn i <gülüyor> Rahmetullahi Aleyhi Mecma'in e, müsnedinde bulabileceğimiz bir e, rivayetti. Yine Ayşe radıyallahu anha validemiz e, Aşure günü hususunda şöyle diyor. Cahiliye devrinde Kureyş Aşure günü oruç tutarlardı. Resulullah aleyhisselatü vesselam da kavminin kabilesinin yaptığı gibi O da ne yapardı? Aşura orucunu tutardı. Neden? Çünkü aşura orucu. Allah Azze ve Celleye takarrub için tutulan bir oruç. Bütün peygamberlerin değer gösterdiği bir oruç. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde de aşura orucunu tuttu ve ashabına da Aşure orucunun tutulmasını emretti yani Ashura orucu Muharrem ayının 10. günü tutulan oruç. Evet. Ramazan ayı orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashura günü oruç tutmayı terk etti. Bundan sonra dileyen Ashura orucunu tuttu, istemeyen de tutmadı. Yani Resulullah aleyhisselam sonra ne yapmadı? Ee, muhayyerlik verdi, cebretmedi. O da Bukhari'de, Müslim'de bulacağımız bir hadis. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudileri oruçlu olarak buldu. Ve onlara bu ne orucudur, neden oruç tutuyorsunuz diye sordu Yahudiler. Bu salih bir gündür dediler. Allah Subhanahu ve teala İsrail oğullarını düşmanlarından bugün kurtardı. Bu sebeple Musa aleyhisselam bugün de oruç tutmuştur dediler. Onlar da Musa aleyhisselama tabi olduklarını iddia ettiklerinden dolayı ne yapıyorlardı? Musa aleyhisselamın tuttuğu oruç gibi Oruç tutmayı kendilerine vazife addediyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, biz Musa'ya sizden daha yakınız. Musa tevhid ehliydi, peygamberdi. Siz onu getirdiği dini bozdunuz. Biz de tevhid ehliyiz. Ben de bir peygamberim. Peygamberler babaları bir, anaları ayrı, kardeş gibidirler tabii bu başka bir hadisin şeyi bu hadisin metninde yok ben bunu e, ikinci bir e, bilgi olsun diye söyledim biz Musa'ya sizden daha yakınız dedi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma da dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o gün oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmalarını emretti Aşura gününde Muharrem'in 10. gününde evet bu aşure orucu birkaç versiyon. Bu versiyonlardan bir ikisini zikredecek olursak İbn-i hadiste ise Yahudiler şöyle demişler Bugün Allah subhanehu ve teala'nın Musa aleyhisselamı kurtardığı ve Firavun'u denizde boğduğu gündür. Musa Aleyhisselam da bugün şükür olarak oruç tutmuştur. Yani aşure gününün oruç tutulmasının, aşure gününde oruç tutulmasının sebebi neymiş? Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'un şerrinden kurtulması ve Firavun'un denizde boğulması bugüne denk geldiği içinmiş. Şükrana ifadesi olarak ne yapmış Musa Aleyhisselam? Oruç tutmuş onun kavmi de oruç tutmuşlar. Evet. Bu Davud'daki bir hadiste ise Yahudiler şöyle demişler. Bugün Allah subhanu ve Taala'nın Musa aleyhisselamı Firavun'a üstün kıldığı bir gündür. Telaffuz farkı var. Neyle üstün kıldı Allah Subhanahu ve teala? Hazreti Musa'yı Firavun'a karşı Firavun boğuldu. Musa aleyhisselam ashabıyla beraber necata kavuştu. Ee, bu da Bukhari'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davut'ta ve Dârimi'de bulabileceğimiz bir hadis. <gülüyor> el Hakem bin Arac aleyh, şöyle dedi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rıdasını yastık yapmış zemzemin yanında ona yakla, yaslanmış bir haldeyken onun yanına vardım ve bana aşure orucundan haber ver dedim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhüma Muharrem ayının hilalini gördüğünde saymaya başla ve dokuzuncu günü oruçlu ol dedi. Demek Muharrem'i, Muharrem'in hilali görüldüğünde ne yapılacak? 9 gün sayılacak. Ondan sonra 10. güne oruç tutulacak. Muharrem'in bu sene itibariyle Muharrem ayının hilali hangi gün görüldü? Perşembe gününde görüldü. Cuma günü 1. gün, Cumartesi içinde bulunduğumuz bugün 2. gün. İnşallah yarın ne yapacak? 3. gün olacak. Siz de bunu dikkate alarak ne yaparsınız? Dokuzunda, onunda ve on birinci günlerinde Oruçlu olursunuz artık. Cumartesi, pazartesi onu bilmiyorum hesaplamadım. Siz hesaplayın ben size her şeyi veriyorum. Ee, tamam. Şimdi gelecek. Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashura orucunu böyle mi tutardı dedim. İbn Abbas radıyallahu anhuma evet dedi. Müslim ve Beyhaki'nin rivayeti bu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma yine şöyle dedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Aşura günü oruç tutup bize de oruç tutmamızı emrettiği zaman kendisine ya Resulallah bugün Yahudilerle Hristiyanların tazim ettiği bir gündür dediler. Sahabe-i kiram söylüyorlar bunu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse biz de onlara muhalefet etmek için gelecek sene Muharrem'in dokuzunda oruç tutarız. Ne yapılacakmış? Her halükarda yani ibadetlerimiz, taatlarımız zamansal açıdan onlara benzese dahi çünkü oruç ibadeti Allah'ın emrettiği bir ibadet, peygamberlerin yaptığı bir ibadet. Zamansal açıdan benzese dahi, mota mot onlara benzememek için ne yapacağız? Çareler arayacağız. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselam Vesselam bu çareyi üretmiş. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ürettiği bu çareyi ne yapıp? Hayatımıza uygulayıp, aler asvel ayn diyeceğiz. Evet, yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor. Fakat ertesi yıl gelmeden yani bu hadise e, bir şerh e, babından bir şeyler ekliyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Fakat ertesi yıl gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani dediği gibi Muharrem'in dokuzuncu gününe erişemeden ahirete göç etti. Neydi Resulullah aleyhissalatü vesselamın? Niyeti 9. Aleyküm. Aleykümselam. günü ve 10. günü Oruç tutarak Yahudilere muhalefet etmekti. Bu da Müslim'de ve Ebu Davud'da Bulacağımız bir hadis. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Eşlerinden bazısından <gülüyor> Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam zilhiccenin 9 günü aşure günü her aydan 3 gün ve ayın ilk pazartesi ve perşembe günlerinde oruç tutardı Ebu Dağıt ve Nese'e ki bir rivayet bu bununla beraber Efendimiz'in aleyhissalatü tutup tutmamızı emrettiği hem Resulullah tutuyor hem de tutmamızı bize ne yapıyor emrediyor tavsiye ettiği birçok da oruç türü vardır. Yani sadece buradakini söylemiyor Hazreti e, analarımızdan bazıları. Çünkü içinde bulunduğu duruma ışık tutacak kadar söylüyor. Bir başka zaman bir başka durumla alakalı hadisini yapıyorlar. Duyduklarını, gördüklerini bize intikal ettiriyorlar. Evet. Şimdi buradaki mesele neydi? aşura olduğu için bunu zikretmişler. aşura orucu Muharrem ayının <gülüyor> hangi gününde tutulması gerekli? Şimdi onunla alakalı hadislere bakalım. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günü oruç tutun. Abdullah bin Abbas, Peygamber aleyhissalatü vesselam amcasının oğlu Abadile'den, yani Abdullahlardan, fakih olan sahabelerden. Evet. Bu şekilde... Yahudilere muhalefet edin bu da Abdurrezzan Musannafında Beyhakî'nin Sünneli Kübra'sında İbn-i Hüseymen'in Rahmetullahi Aleyh Sahih'inde Tirmizi'nin Sünneli'nde bulabileceğimiz bir hadis bu diğer bir hadiste yine aşure gününde oruç tutunuz bir gün öncesinden veya bir gün sonrasında da oruç tutarak Yahudilere muhalefet ediniz buyrulmuştur yine Tahavü ve Beyhakî bunu ne yapıyor Sahih Sünnetle Iı, sahih bir senetle zikrediyorlar. İbn-i Hüseymed rahmetullahi aleyh bunu zikrediyor. 12 gün mu oluyoruz mu hocam? Bir gün öncesi bir gün sonrası olunca yani diğer 10 günü de oluştu mu geçiriyor? Daha Hayır 10 gün, gün. ne yapmadı bak. Ee, Han Nerede var 10 gün? Yani şimdi orada diyor ya hadise. Bir gün öncesi bir gün sonrası. E daha 3 gün. Tamam. Ee, Yahudiler sadece 10'unda tutuyorlardı. Tamam, yani Muharrem'in birinden önce yani hayır, hayır hayır şimdi bu Aşura günü 10. gününden önce 9. gün ve 11. gün böyle anlamak lazım evet kardeşlerim burada yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren bir durum var alimler ne yapmışlar Allah rahmet etsin bu meseleyi çok güzel çözüme kavuşturmuşlar. Aşura günü orucu esas nedir? Muharrem'in 10. günü tutulan oruçtur. Yahudiler bunu onu da tutmuşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben onlara muhalif olmak isterim. Dokuzunda tutacağım bir dahaki seneye. Şimdi onlara muhalif olmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle niyetlenme ömrü vefa etmedi. Şimdi kişi Dokuzunda ve onunda ne yapar? oruçlar sünnete isabet ettirmiş olur. Ama diyelim ki dokuzuncu günü adamın işi vardı, oruç tutamadı. Onunda tutar, onbirinci günü de tutar. Bu da sünnete ne yapar? İsabet eder. Dilerse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün öncesinden ve bir gün sonrasından buyuruyor ya, bir gün önce, bir gün sonra iki gün. E bir de günün kendisi ortadaki gün üç gün. Yani dokuzunda, onunda, onbirinde oruç tutanlar da en çok faziletli olan günlerde orucu tutmuş olurlar. Evet kardeşler şimdi aşura gününde yapılan bidatler. Hep neyini saydık? sünnetini saydık. Bir de insanların bu sünnetle iktifa etmeyip de uydurdukları bir şeyler var. İnsanoğlu hakkı bilmezse hakkı tanımazsa eğer Resulullah aleyhisselatü nasıl davrandığından gafil olursa bu manevi cihetini ne yapması lazım? Doyurması lazım. O da işte onun bunun uydurduğuyla Efendime birilerinin e, uyguladıklarını kabul eder, delillere müracaat etmezse, bidatlar ortaya çıkar, hurafat ortaya çıkar, asla hasta olmayan şeylerle insanlar din tutmuş olur. Şimdi bu aşure gününde insanların yaptıkları, uyguladıkları, uydurdukları şeyler görecek olursa bugün sürme çekmek. İşte bugün de sürme çekersen, gözün şöyle hastalanmazmış, böyle hastalanmazmış, gözünün görme hassası Devam edermiş ya mübarek böyle uyduracağına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu gibi yapsana her gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sürme çekerdi ismit taşından sağ gözüne üç defa sol gözüne iki defa. Bak bunun neyi var astarı var dayanağı var delili var sen neden bunu yapmıyorsun da. Aşure günü olduktan sonra kadına, erkeğe, herkese sürme çektiriyorsun. Bir de diyorsun ki işte gözünün efendime söyleyeyim e, ne yapar? E, görme. görme durumu devam. devam eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? görmeniz diyor kuvvetlenir ve kirpi diyor büyütür. Resulullah yani söylediği gibi söyle yarın ahiret Allah neden bunu böyle söyledin de sormasın sana. Ondan sonra musafa yapmak. Aşure gününde. Karşılaşan Müslümanın zaten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde muzafa yapması sünnet. Aşure yemeği pişirme. Kaslasları yok. Neymiş efendime söyleyeyim? Nuh Aleyhisselam 6 ay e, dolandıktan sonra suyun üstüne ambarda hiçbir şey kalmamış. İşte 3-5 tane buğday, 8-10 tane arpa, 1-2 tane pirinç, bir tas e, şeker, biraz su karıştırmışlar. Aşure yemeği yapmışlar. E canım burası da yalanın kuyruğu işte <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> evet sevinç gösterisi izhar etmek ya insan sevinirse sevinir üzülen bir adam sevinç gösterisi gösterebilir mi hadi şimdi Aslan Gülşin bakalım. Adamın ağzı efendime söyleyeyim çaput gibi olmuş. Ne yapayım oyu? Acısından acısından efendime o benim sözüme gülüyor. Acısından adamın efendimsin beyniniz zonkluyor. Bu adama ne yapacaksın? Sevinç gösterisi. Göster ki Aşure gününde ne yapabilesin? Bütün seneyi sevinçle geçiresin diyebilesin. Gusletmek ve mübarek Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? Gusül yapacak olan kimselerin Durumlarını belli ediyor ve Allah Azze ve Celle'nin haftada bir defa kulunun üzerindeki hakkıdır ki diyor o kimse ne yapsın, huşetsin. Sahabe kiram da bunu ne yapıyorlar? Cuma günü neden getiriyorlar? Kına yakmak. La Hale Ola Kuvat Hüzün günü olarak değerlendirmek. E hani demin sevinç gösterisi. Sevinç gösteresinde bulunmaktı ya. Nasıl tenakuz teşkil etti hemen üç satır arayla? O günü açlık ve susuzluk günü yapmak. Şiilerin yaptığı gibi. Muharrem'in birinden on ikisine kadar ne yaparlar? Can bardaktan su içmezler. Onlara muhalefet olsun. Ayran da içiyor. Ayran içiyor, su içmiyor. Ondan sonra ne yapmazlar? Lezzetli yemek yemezler. Neden? Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu Aşure gününde şehit oldu diye. Kardeşim Allah Azze ve Celle Hazreti Hüseyin ve yanındaki akrabasına çoluğuna çocuğuna merhamet etsin onları bize şefaatçi yazsın. Ama onlara sevgin, sevgini sen ne yapamazsın? Bıçaklarla, kamalarla, şişlerle vücudunu delik deşik ederek gösteremezsin. Hazreti Hüseyin'in Allahu anhu Kur'an'a ve sünnete saygı gösterdiği gibi saygı göster ki Allah seni yarın Hüseyinle beraber haşretsin ahirette. Ağıt yakmak. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kim ağıt yakıyorsun? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ağından arkasından ağıt yakmayı yasaklamadı mı? Kepazelik bunlar. Zincirlerle dövünmek şiilerin yaptığı gibi. Neye dövünüyorsun? Hani insanın kendi vücuduna zarar vermesi caiz değildi? Arşura gününde olunca caiz mi oluyor? Bütün bunlar Aşura günü yapılan bidat ehlinin uydurdukları hak ve hakkaniyetle alakalı olmayan çirkin fiillerdendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, sahabe-i kiramın hayatında müçtehit imamlarımızın rahimahumullah hayatlarında böyle bir uygulama yok. Evet. Bunlar sonra da mı şeyler? La havle ve la kuvvete illa billah. Kim aşura gününde ev halkına bolluk gösterirse yani evine yiyecek, ev eşyası ve çoluk çocuğuna elbise yahutta da ayakkabı alırsa Allah subhanahu teala bütün sene ona bolluk verir. Sözü de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın adına uydurulmuş bir yalandır. Bunda İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh mecmu'ul fetava'da ne yapıyor? 25. cilt 299. sayfada zikrediyor. Bereket Allah'tan gelir. Sen evine 3-5 tane buğday tanesi, arpa tanesi koyarak ne yapamazsın? Bereket getiremezsin. Yaptığın ticarette doğru olacaksın. Yaptığın işlerde doğru olacaksın. Sabahleyin iş yerini açarken sabah namazını kılmış olarak açacaksın. Bismillah diyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Aldatmayacaksın. Allah Azze ve Celle'den hayırlı rızık isteyeceksin. Allah sana bereket verecek. Ama sen ne yapmışsın? Kusura bakmayın ahmaklık yapmışsın. Koş uçmaz, kervan geçmez bir yere elbiseci dikkanı açmışsın. Ulan kim geliyor ki oraya? Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinde sapık bir takım mezhep ve tarikat mensupları aşure gününe kadar on gün boyunca akşamları toplanır, kerbelayı yad ederler, siyah elbiseler giyerler, su içmezler, matem ilan edip dövünüp dururlar. Bunu görüyoruz televizyonlarda. Bu sapıklıkları çıkaranlar şeytanın adımlarını takip ederken iyi bir iş yaptıklarını da zannederler. Sapmaktan ve saptırılmaktan Allah subhanehu ve teala'ya sığınırız. Amin. Evet, kafirler beni bırakıp da kullarımı, beni razı etmeden dostlar edineceklerini mi sandılar, bundan da mesul olmayacaklarını mı sanıyorlar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. Peki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Allah subhanehu ve teala bunu Kehf suresi, 102 ve 104. ayetler arasında ne yapıyor? Zikrediyor. Yani kardeşler, bir insan ne yapmayacak? Kendi kafasından hayırlı bir iş yaptığını sanmayacak. Kendi kafasından hayırlı bir iş yapıyorum ve bir şeyler uydurup ortaya koymayacak. Akidesi, ameli, seyri sülükü davranışı, Kur'an ve sünnetin paralelinde olacak. Sahabe-i kiramın uygulamalarına mota mot evet. ne yapacak? Uyacak. Evet. bazı tarikatçıların çıkardıkları küçük kitapçıklarda dağıttıkları takvimlerde Muharrem ayında kılınacak namazlar ve tutulacak oruçlar hakkında bilgi vardır bütün bunlar sahih olmayan rivayetlere uyduruk şeylere dayanır işte onlardan bazıları bu ay Muharrem ayı senenin birinci ayıdır. Bu doğru. İçinde böyle bazı doğru olan cümleler var bunların. Bu ayın birinci gecesi akşam ile yatsı arasında yani zilhiccenin son gününü Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Artık adam uyduruyor şimdi. Dikkat edin. Namaza şu şekilde niyetlenir. Ya Rabbi bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman, affı ilahine fevzi ilahine mazhar kılman, dünyevi ve ukrevi saadetlere nail eylemen için Allahu Ekber bakın şimdi halbuki namazlarda dille niyet bidattır sünnette bunun yeri yoktur, nerede böyle bir niyet var? böyle bir namazın olması için, böyle bir niyetin olması için, Bukhari'de, Müslim'de, Tirmiz'de, Nesey'de, Ebu Davut'ta, i̇bn Mace'de, Ahmet ibn-i Hanbel'in Müsned'inde, İmam Malik'in, Huvattas'ında, İbn-i Ebi Şeyben'in, Musannaf'ında, Dermi'nin, Sünen'de, İbn-i Huzeymen'in Sahih'inde ve Sair ehl Sünnet'in muteber ad kitaplarda böyle bir rivayetin olması lazım. Böyle bir rivayet yok. Demek ki böyle bir Namaz kılmak ve bu şekilde niyet etmek de yok. Ama sen ne yaparsın? Allah için namaz kılarsın. O kimse diyemez sana namaz kılma diye. Ama sen şu gecede şöyle bir niyetle bu kadar namaz kılınmalı çok sevap dersen hüküm koymuş olursun. Bu bidat olur, bu batıl olur. Evet ibadetler niyetler üzere kaimdirler ve niyetin mahalli de herkesin bildiği kitaplarda yazdığı gibi nedir? Kalptir. amalu ve inma likulli Peygamberimiz buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Bunu tarikatlarında bir kabul ettikleri, sözü senettir dedikleri İmam Rabbani isimli kimse de ne yapıyor? Şöyle diyor. Dile getiriyor ve namaza dururken dille niyetlenmek bidattır diyor. Hani senin kabul ettiğin İmam Rabbani de böyle dedi. Neden bu namazı şey diyorsun, kılıyorsun? Bu şekilde niyet ediyorsun. Böyle niyetlenecek diyorsun. Senin şeyhin böyle bir niyetin olmayacağını, böyle bir namaz niyetinin olmayacağını söylüyor. Ama sen şeyhına dahi ne yapmıyorsun? <gülüyor> e, uymuyorsun. İşte kardeşler Kur'an'dan sünnetten bir insan ayrıldığı zaman ne yapacak? Muhakkak. Ee, batıllara ve sıkıntılara düşecek. Evet. Bu namazın tarifine gelince şöyle derler. Her iki rekatta yedi Fatiha-i Şerife yedi Ayet-el Kürsi yedi İhlas Şerife okunur namazdan sonra on bir defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu l-mulku ve lehu l ve hu ala e, kulli şeyin kadir yuhyi ve yumid ve hu hayyullahi yemud biyedir hayr ve hu ala kulli şeyin kadir denir. On bir istiğfar şerife. 11 salavat-ı şerife okunup dua yapılır. Duada geçmiş senenin günahların affı ve seneye günahsız girmek için iltica edilir. Ulen zaten sen birinci günde işledin günahı. Bidat'ı işleyerek hayatına tatbik ederek. Seneye sevinir hocam. Ha, seneye şey ederse yaşarsa. bile bu kadar yokmuş. Ya <gülüyor> <gülüyor> Uydur uydur ipediz bunların işi. Yani bunlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetiyle iktifa etmeyen kimseler. Evet. Muharrem ayı ilk gecesi tesbih namazı. Muharrem'in birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet edilerek bir tesbih namazı kılınır. Ya Rabbi bu yeni senede beni mağfiret ilahiyene, rızayı ilahiyene ve Hidayet-i İlahiyene mazhar eyle. Yeni açılan amel defteri bir rızah-ı İlahiyene amel ile doldurmanı bana nasip eyle. Beni gadab-ı İlahiyene düşer olacak amellerden muhafaza buyur. E hani bu şekilde... Niyet etmek bidattı İmam Rabbani'nin sözlüğüyle. Bunu nereden çıkardın sen? Tesbih namazdan şunlar okunur. Kardeşler tesbih namazı dileyen insan ne yapabilir? İstediği zaman tesbih namazını kılabilir. Tesbih namazı huzursunda sahih ve e, Hasan rivayetler var. Bazı alimler bunun hakkında konuşmuşlardır ama ercah olan nedir? Bu namazın kılınacağı hususundadır. Şimdi bunu zamansal olarak şu günde kılacaksın, bugün de kılacaksın, şöyle niyet edeceksin diyerek kılmak müşküle arz eder. Yoksa ne yaparsın istediğin şekilde kılarsın. Ondan sonra Muharrem ayının birinci günü bin kere İhlas suresini okumak. Muharrem'in birinci gününde her birinde besmele çekerek bir defa bir defada bin de ıhlas okuyan bir defa bir oturacaksın bin defa ne yapacaksın? İhlas, İhlas okuyacaksın. İhlas. Ya kardeşim subhanallah bu eğer kul huvallahu ahad, allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu küfüven ahad desen Allah biliyor kaç bin defa kaç bin saniye yapar dakika yapar. Ama subet, lemidvelem, lemidvelem, bu da ihlas okumuş olmazsın. Böyle bir şey yok zaten. Neden sayı veriyorlar? E seni neyle işaret edecek, bağlayacak? Bu sayılarda bir, bir şey var mı? Yani, şey, şey, yani insanı böyle kandıramıyan bir şey var mı? Allah biliyor tabii. Bunu bizim e, neden böyle söyle bin defa söyle de bin bir defa demeden bilmiyoruz artık. Bunlar, matematiksel bir şey var mı? E, olabilir de şimdi o önemli değil. O şöyle bunun yapılmışı bin defa da olabilir. Bu üç bin defa da olabilir. Mesela ne yapıyorlar? Nakşibendiler 5000 defa Allah demeyen bizden değildir diyorlar. Şimdi bu ayrı incelenecek bir durum. Esas olan bu sayıyı kim Ortaya koydu, tespit etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün hadis kitaplarını taradığınızda yüz defadan fazla ne yapmıyor, kimseye bir şey söyle demiyor. Ama insan yüz defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdi ve hu ala kulli şeyin kadir der. Ondan sonra da daha çok Allah'ı zikretmek isterse saymadan istediği kadar devam eder. Ama arada bir fasıl olacak. Yani bu yüzle Arada ne yapacak? Bir fasla yapacak. Yüzün üstüne bina etmeyecek. Yüz ayrı. O aynı anahtarın dişi gibi. Aynı cepteki telefonun numarası gibi. Hangi numarayı verdiysen o numarayı çevireceksin. Numarayı değiştirdin mi? Karşıdaki adama ne yapamıyorsun? Erişemiyorsun. Ama fethkırûni ezkırkun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Beni zikredim ben de sizi zikredeyim. Üzkırullaha zikren kesira. Allah Azze ve Celle'yi çok zikredin. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sayısal olarak belirlediği şekilde yaptıktan sonra istediğin kadar ne yapabilirsin çoğaltabilirsin ama hadd koymadan. işte 1001 defa olacak, 799 defa olacak, 4444 defa olacak. <gülüyor> uydurmuşlar salat-ı nariye, nuriye. Uydurmuşlar. 4000'de garanti olmuş hocam. La havle ve la kuvvete illa billah Yani Resulullah Aleyhisselatü Sünnetinden inhiraf ettiğinde Başına musibet gelecek 900 senelik Nafile oruca denk Muharrem ayı Perşembe, Cuma ve Cumartesi Oruçları. Bu ay içinde Perşembe, Cuma, Cumartesi Günleri peş peşe oruç tutarsa 900 senelik nafile oruç Sevamı verilir Kim koydu bu kaideyi? Kadir şey, Gecesi'nde geçti burada yani Kur'an'a muhalif bir şey bunlar Kadir gecesini ihya eden kişiye Allah ne yapıyor? 84 senelik bir ömür de yapılmış ibadet sevabını veriyor bunlar 900 senelik <gülüyor> Muharrem ayı biriyle onu arasında kılınacak Muharrem ayı biriyle onu arasında kılınacak Muharrem ayı biriyle onu arasında kılınacak namaz <gülüyor> Muharrem ayının biriyle onu arasında bir defa olmak üzere iki rekatta bir selam verilerek altı rekat namaz kılınır. 2 dört, altı. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdir. Yatsıdan sonra da kılınabilir. Yola Subhanallah. Hangi Mücahit. sünnet namaz var ki vaktinde kılınmadığında vaktinden sonra kaza ediliyor? Hey uyanlar, uyanın, uyanın. Bakın ne söylüyorlar. Bak şimdi, namaza şöyle niyet edilir. Her şeye başka bir niyet. Niyet eyledim ya Rabbi, senin rızay şerifin için namaza, herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için Allahu ekber. Ulan sen komşunun hakkını yemişsin. Hain! Onu ödeyeceksin komşuna. Birinden borç almışsın, üstüne yatmışsın. Onu ödeyeceksin. <gülüyor> Namaz kılarak ödeyemezsin bunu. La la illa Yani Allah bize acısın. Allah azze ve celle. ne Bize bize Allah Hidayet yollarını göstermiş kardeşler gerçekten her hocayı dinlemeyin. Her konuşanı dinlemeyin. Kim Resulullah'tan mota mot bahsediyorsa, kendinden bir şeyler sokuşturmuyorsa, bana göre böyle, ötekine göre şöyle deyip de şerhler yapmıyorsa o insanları dinleyin. Öğrenin, çoluğunuza çocuğunuza da öğretin. Bizim dinimiz çok basit bir din. Allah'ın bizden ne istediği belli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetler bugün ehli i sünnet -i Muhteber kitaplarında mukayyet. Bizim önlerimizde, önümüzde müçtehit imamlarımız var. Onların talebeleri ne yapmışlar? Hocalarından duyduklarını kaleme almışlar, sahih olarak da bize kadar getirmişler. Eğer arada sahih olmayan rivayetler varsa sadece ne yaparız o rivayeti almayı veririz ki zaten Ebu Hanife de rahimehullah ne diyor? İn sahih el hadis fehuva mazhabe. Hadis sahih olduktan sonra benim görüşüm. Bizim üstümüze düşen vazife Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan, Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan gelen sahih hadislerle amel etmek. Bir şeyler uydurmak değil. İttabiu ve la tebtediu. İttiba edin, bidat uydurmayın. Evet neydi? Allahu ekber. Bu komşusunun e, yürüttüğü mallarını ödetmek için de namaza durdu şimdi. Birinci rekatta bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi, on bir ihlas. İkinci rekatta bir Fatiha, on ihlas. Üçüncü rekatta bir Fatiha, bi elhak mütekasir, on bir ihlas. Dördüncü rekatta bir Fatiha, on ihlas. Beşinci rekatta bir Fatiha, üç kulya ya kafirun, on bir ihlas. Altıncı rekatta bir Fatiha, on ihlası şerife okunur. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı böyle bir namaz yok. Hiç vakitte bile yok hocam. <gülüyor> havle ve illa, ma havle ve illa. Evet namazdan sonra şöyle dua edilir. Bakın bir de şimdi ne yaptı? Bu uyduruk namazı kıldı kıldırdı, bir de dua ediyor şimdi. Muharrem ayının birinci günün birinden onuna kadar on gün oruç tutmak ve onuncu günü aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir. Ne yapıyor? İbadet ediyor şimdi. Aşure pişiriyor, dağıtıyor çok faziletli ibadeti. Ya kardeşim yemek pişirmek ibadet olur mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> maşura geliyor bu lan? Ne bu? <gülüyor> <hule>, <gülüyor> <gülüyor> ne sonra konuşuruz. Onu sonra koy. Bir dakika şimdi. Kaynatmaya çalışmayın. Bunu Bakın kardeşler bu şekilde namaz kılan adam Allahu Ekber La havle ve la kuvvete illa billah Billahi kerim bunlar deccallar ya Bakın ne diyorlar Bunu yerine getirenlerin Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizle Cennete girecekleri ümit edilir La havle ve la kuvvete illa billah Uyduruk şeylerle insanları cennete davet ediyorlar Evet Bunlar ancak Allah ve Resulü'nün bildirimiyle bilinecek olan şeylerdir. Kim kiminle cennete girecek. Bunlar hangi muteber kitaplardan alıntıdır? Bunu bilen var mı? Yahut da bunun aslasları var mı? Evet. Bu on günlük orucu tutamayanlar mümkünse sekiz, dokuz ve onuncu günleri oruç tutmalıdırlar. İşte burada 8'inde, 9'unda 8, 9 ve 10. günde oruç tutmalılar diyorlar. Bu yanlış. <gülüyor> 9, 10, 11'de oruç tutmalıdırlar olacak. Bunlar eshamı da tutmadı. Bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 9. günü seferde bulunuyordu. Adamın sözüne bak. O bakımdan yalnız 10. günü oruç tutmuşlardır ve sağ ol olursak gelecek sene 9. günü oruç tutarız buyurmuşlardır. Bunun asılı yoktur. Çünkü ne yaptık daha önce? Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 10. günü oruç tuttuğunu, sahabe-i kiramın ya Resulullah Yahudiler 10. gününde oruç tutuyorlar dediğinde biz onlara muhalif oluruz. Bir gün önceden ve bir gün sonradan oruç tutarız dediğini ne yaptık? Daha önce gördük hadisten. 9. günü oruç tutma niyeti Yahudilere muhalif olsun diyedir. Burada isabet etmişler. Maşallah İnşallah barakallah. 40 sayfa kağıt okuduk burada. iki tane isabet var. O da zaten hadislerin mota mot alındığı için. Evet. Muharrem ayı 9. ve 10. günü teheccüd vakti kılınacak namaz. Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Namazı ne yaptı? Zamana ve güne münhasır kıldı. Bu şey değil, sahi olan bir şey değil. Bunu da zamanlanarak, zamanlayarak bunun aslı yoktur. Kişi istediği zaman tesbih namazını kılabilir. <gülüyor> Şu zamanda kılmalı demek için delil lazımdır delillerden getirin delili kılalım. Yani biz namazdan kaçan kimseler değiliz. Elhamdülillah şu insanlar arasında sünnet namazları araştırıp da Resulullah aleyhissalatü vesselamın kıldığı gibi kılmaya çalışan kimseleriz. Yaptığımız ibadetleri bilerek yaparız. Yaptığımız ibadat-ı taatı aslına uygun olarak uygulama cihetine giden kimseleriz. Deliller üzere yürümek isteyen kimseleriz. Yoksa hadislerin sahihini, sakimini, zayıfını uydurmasını aldık, rahat ettik diyen deccallara benzemeyiz. Hmm. Yine 9. ve 10. geceleri teheccüd vaktinde Rıza-i için 4 rekat namaz kılınır. Adam uydurmaya alıştı ya uyduruyor artık. Her rekatta 50 şer ihlas-ı şerif okunur. Ulan nasıl sayacaksın bu 50 ihlas-ı şerifi? Adın ağzın ihlas mı okuyacak yoksa parmaklarınla efendime söyleyeyim hesap mı yapacaksın? La ve la illa teheccüd vakti Öyle vakti gündüzün hangi saatinde giriyorsa gecenin o saatinde de teheccüd vakti girmiş olur derler. Bunun da aslı yoktur. Teheccüdün vakti kişinin yatsıyı kıldıktan sonra uyuyup ve ki az bir zaman sonra uyanmasıyla başlar teheccüdün vakti ve fecr-i kadar geçen zamanı kaplayan vakittir onun için. Evet bu zamanda yani teheccüd vaktinde geceleyin uykusunu insanın bölüp de kalkıp namaz kılması, istiğfar etmesi Kur'an okuması Allah Azze ve Celle'yi zikretmesi ama Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi yoksa <gülüyor> böyle yaparak değil bunlar bidatçıların uydurduğu şeyler kardeşim bunlar Zaten aslı bile yok buna. <gülüyor> bu mübarek vakitlerde geceleyin kalkıp da meşru olan ibadetleri yapmak makbuldür. Şöyle iddia ederler. Muharrem ayında Hatmi Enbiya'ya devam etmek de çok faziletlidir. Ne demek bu? Hatmi Enbiya'ya Tarikatçıların uydurdukları şeylerden bir şeydir bu Bunu Kur'an ve sünnette kesinlikle bulamazsınız Aslı aslar yoktur Hatmi Enbiya'nın Hadislerde böyle bir şey de tavsiye edilmemiştir Bugünlerde Hatmi Enbiya'ya devam etmeli Bilhassa 9. günü akşamı yani 10. gecesi Muhakkak Hatmi Enbiya yapılmalıdır derler Hatmi Enbiya dedikleri şey Farz mıdır ki muhakkak yapılması gerekiyor Diyebilsinler biz ancak ne deriz muhakkak yapılsın denebilmesi için Allah'ın emri olan bir şeyde bu denir. Resulullah aleyhissalatü vesselam emretmiş olduğu şeyde bile biz diyebiliyor muyuz muhakkak yapacaksınız bunu yaparsanız çok büyük fazilete erişirsiniz yapmazsanız faziletten mahrum olursunuz muhakkak yapacaksınız diyebiliyor diye muyuz? Evet kardeşim, Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir derler. Yemin olsun işte en tutarlı sözlerinden bir söz ki bu da üçüncüsü bu olmuştur. Çünkü bir insan ne yapar? İstiğfarı gece gündüz yatağında Tuvaletin haricinde, banyonun haricinde herhangi bir zamanda yapabilir. İş yaparken söyler, yolda giderken söyler. Efendim, yemek yerken bile ne yapabilir? Estağfirullah, ellezî lâ ilâhe illâhû, el hayyül kayyûm ve etûb ileyh deyip Allah Azze ve Celle'den ne yapar? Bağışlanma dileyebilir, diler. Evet, Allah Sübhane ve Teala... Ee, akidesini, amelini, seyri sülukunu, davranışını sünnet üzere sünnet üzere deruhte edenlerden eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan da çekinmeyi nasibi müessir eylesin. Allah Subhanahu ve Teala <coughs> bu dünyadayken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba edip bidatlardan çekilip yarın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, Ya Rabbi ümmeti dediği kulları arasına girmeyi kolaylaştırsın bize. Bu da ne yapar? Bu dünyada husule gelir. Sen eğer Kur'an'ı, sünneti, tevhidi, şirki, küfrü, helalı, haramı bidatı ve sünneti de, bilir de bunu hayatına tatlik edersen yarın Allah Azze ve Celle'nin şefaatine mazhar olursun Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine mazhar olursun Muhammed Aleyhisselam'la beraber Allah'ın seçkin kullarıyla beraber cennete girmeye hak kazanırsın Allah azze ve celle cümlemizi cennete girmeye hak kazananlardan eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve rabbil ve ve